Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar Günaydın Bengi, merhaba Günaydın Günaydın merhaba. Bengi merhaba, hoş geldin Hoş bulduk Fikret yok bugün. Fikret evet Missing in Action bilmiyoruz tam olarak <gülüyor> nerede olduğunu. E, evet sanırım Güney Afrika'da ama çok emin değilim. E, toplantıları ve görüşmeleri olduğu için bir süre galiba ben solo yürütmek zorunda kalabilirim zaten programın. E, şimdi yeni sezonla diyelim beraber daha önce sizle de birkaç kere aslında konuşmuştuk. Birazcık e, bildiğimiz ekonomik örgütlenmelerin dışında... Alternatif ekonomiler nasıl bir şey? E, neye benzer? <gülüyor> Bugünlerde bize umut verecek şeyler neler olabilir? Biraz bunlardan bahsetmeye başlayalım dedik. E, bir süre boyunca da e, iki haftada bir bu programda bunlardan bahsedelim e, diye düşünüyoruz. E, şimdi bir tabii alternatif ekonomiler ne demek, alternatifler ne demek, nelerden tam olarak bahsedeceğiz? Ona dair bir iki laf edeceğim bugün. Evet. Şimdi ekonomi dediğimiz zaman ekonominin alanı olan şeylerde e, genellikle işte üretim, üretim yapan ekonomide kapitalist şirketler olarak görüyoruz. Bugünün e, kapitalist sisteminde ondan sonra yani bunun dışında işte mülkiyet, özel mülkiyet e, dominant olarak bu formu görüyoruz e, diye düşünülüyor ya da böyle e, baskın olan daha dahayyul bu yönde diyelim. Bir de işte piyasa sisteminden teşekkür ekonomiler. Ee, bu işte baskın olarak olan tahayyül ve aslında bunun dışında birçok bir form var, birçok alternatif var. Birçok farklı şekilde üretim yapmak, farklı şekilde mübadele, yani piyasa olmayan şekilde değiş tokuş yapmak ve farklı şekilde mülkiyet biçimleri var. Ee, ve bunların genel olarak ekonominin, kapitalist ekonominin dertleri dışında, dertlerle örgütlenmeleri de çok mümkün. Evet. ...diyerek başlayalım. Şimdi üretim açısından ne var? Kapite şirketler dışında kooperatifler var. Piyasalar dışında ne var? Ee, i̇şte direkt olarak değişik dokuş yap, yapmak mümkün. Daha yerel piyasalardan bahsetmek mümkün. <gülüyor> Takas ekonomilerinden ya da armağan ekonomilerinden bahsetmek mümkün. Ee, birazcık işte bu e, geri kalan programlarda... Her, ...her iki haftada bir bu formları, bu örnekleri... E, ...daha soyut olarak değil somut olarak... E, ...ele almaktan bahsetmekten e, bahsetmeyi düşünüyoruz. Böyle bir programlar size hazırlayacağız. Burada bir e, şundan bahsedeyim aslında onlara da bir selam vermiş olalım. Biz Fikret'le beraber e, geçen yaz bir alternatif ekonomiler dersi verdik. Hı hı. Dersin katılımı yani e, yaz okulu olmasına rağmen bayağı yüksek yaklaşık 25-30 öğrenci vardı... ...ve bugün bahsedeceğimiz örneklerin bir çoğunu biz o derste bahsetmeye başladık... ...ve daha sonra öğrencilerimiz de dönem ödevi olarak, dersin ödev olarak... ...aslında İstanbul'daki alternatif ekonomileri gittiler, araştırdılar ve bize sunumlar yaptılar. Bunu şu yüzden söylüyorum... ...aslında İstanbul'da hatta yani ve İstanbul'un daha geniş olarak Türkiye'de de ciddi anlamda alternatifler var... Yani biz bunları görmüyoruz. İşte sadece kooperatifler Latin Amerika'da var ya da işte Armağan ya da takas ekonomileri sadece Yunanistan'da evet. var değil. Ee, bizim de aslında etrafımızda da var. Ee, ben biraz daha bir e, somutlayayım. <gülüyor> Alternatiflerden nelerden bahsedeceğiz. Ee, bir kere kooperatiflerden bahsedeceğiz. Kooperatifler, üretim kooperatifleri. Ee, var. bir Yani işçilerin yan yanına gelerek üretim beraber yaptıkları e, işte karın ya da artık değerin nereye kullanılacağına beraber olarak karar verdikleri, ne kadar üretileceğine, ne üretileceğine, hangi e, koşullar altında üretileceğine işçilerin karar verdiği üretim yapıları. Bunların e, aslında Türkiye'de örnekleri var. Türkiye tarihinde örnekleri var ama belki en yakın ve en e, ...yani en yakınımızda ve en güncel olanı... ...Özgür Kazova Tekstil Kooperatifi. Ee, Özgür Kazova'nın... ...arkadaşların da gelip... ...aslında deneyimlerini anlatacakları... ...bir program planlıyoruz. Bunun dışında... ...tabii ki dünyada da örnekleri var... ...ve bizim bahsedeceğimiz örnekler arasında... Bugün böyle bir şey... ...sneak big şeklinde... Sezon, ...sezonda nelerden bahsedeceğimizi... ...ben biraz heyecan yaratmak için düşündüm. Evet. Spoiler veriyorsun. Aynen. Aynen. <gülüyor> Türkiye'deki bu, yani ve Türkiye'de aslında ağır sanayiden de kooperatif örnekleri var. Daha önce yaşanmış, onlardan kısaca bahsedeceğiz. Ama bunun dışında dünyada hem ciddi bir kooperatif ekonomi deneyimi var ve tarihi var. Hem de halen günümüzde kalan, yani bir ekonomik planlama içinde olan ya da olmayan, yani planlanmış bir ekonomi içinde ee, mesela devletin yardımıyla vesaire kurulmuş kooperatiflerin dışında olan kooperatifler de var. Bunların, e, bunlardan en belki bilineni... E, ...İspanya'daki kooperatifler olan Mondragon. Mondragon. çok da büyük bir çok büyük evet dev bir şirket. Aynen gibi, ve e, mesela tekstil ya da işte e, hizmet sektöründeki e, kooperatifler yani mesela kooperatif yayın evleri, kooperatif kafeler, restoranlar dışında. Ağır sanayide kooperatiflerin görülmesi epey zor. Bunun nedenlerini de ayrıca belki e, konuşuruz bir programda. Ama Mondragon ağır sanayi e, işte beyaz eşya üretimi vesaire gibi çok ciddi sermaye gerektiren, çok ciddi teknik kapasite de gerektiren e, sektörlerde özellikle başlamış bir kooperatif var ve çok çok büyük. Evet. ...baskı bölgesinde çıkıyoruz. Yönetiminde... E, ...yönetimine tamamen işçiler mi hakim? Evet, yönetimine tamamen işçiler hakim. Yani büyümesine rağmen... ...yönetimde yani işçi yönetiminden... E, ...taviz vermemiş bir ağ. Yalnız şu var... <gülüyor> daha ...umut siyasetinden bahsedeceğiz... ...dedim ama... <gülüyor> ...böyle birazcık yani evet. şey olacak. E, şunu yapmaya başlıyorlar... ...daha önce işe alınan her işçi işçi ortak yani aynı zamanda e, hisse sahibi ve yönetimde e, karar karar verme şeyine sahipken Mondragon yavaş yavaş en azından bazı fabrikalarında sonradan alınan bir takım iş yani işçiler arasında bir ayrıştırmaya gitmiş. Yani bazı işçiler hakikaten ortak değil ve e, yönetimde karar sahibi değil. Ama şu yok yönetimde işçi olmayan yok. Yani evet. öyle, öyle e, bir şey o, var. ilginç. Ben de burada e, yani bu konuda e, mesela Naomi Klein'in daha doğrusu Lewis'in e, Naomi Klein'le beraber eşiyle beraber yaptığı The Take diye bir evet, Arjantin'deki çok ilginç bir film vardı. Ve orada Arjantin'de büyük fabrikaları işçilerin Aynen. yönetiminden ama mesela mahkemelerin de yargı organında baltaladığı ve... Aynen. Eski sahiplerinden yana kararlar aldığı gibi durumlar vardı. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Mesela e, IMF'den yeni bir açıklama vardı. Sabahleyin konuşuyorduk bunu azıcık. E, Uluslararası Para Fonu'ndan. Şimdi 152 trilyon dolarla en yüksek düzeye çıktığını borçların, yani kamusal ve özel sektör, global olarak borçların bu muazzam bir miktar tabii. ...eğer borç yiğidin kamçısıdır mantığıyla bakmıyorsak... ...bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz demektir. Peki burada yalnız IMF'nin önerisi ilginç, borçlanmanın önemli... ...böyle olmaz bu, gitmez diyorlar ama önemli oranda düşmesi lazım bu borçlanmanın... ...ama o zaman da güçlü büyüme <gülüyor> ve düşük enflasyon oranları gerekir demiş... ...şimdi... ...ne <gülüyor> diyoruz? 100 trilyonu da... ...özel sektöre aitmiş bu. Üçte, bir, üçte ikisi yani. Yani. E, yani... ...hiç bir, yani beklemediğimiz bir şey değil herhalde. Evet. yok büyümeye gerek yok. <gülüyor> daha dağıtın, siz var olun... ...dağıtın, e, daha eşitçe... ...demelerini beklemiyorduk. Şimdi buradan belki... ...yani <gülüyor> borcun aslında... ...nasıl... E, daha önceki programlarda da Yunanistan ve İspanya'nın borçlarını özellikle tartışırken... ...büyümeme hareketiyle beraber borcun aslında nasıl bir büyüme... ...daha fazla büyüme ve sınırsız büyümeyi e, meşru kılacak bir araç olarak kullanıldığını... ...ve borçları ancak büyüyerek ödeyebiliriz e, fikrinin... E, ...böyle hem borcu hem büyümeyi böyle bir sarmalı olarak tetikleyen bir şey olarak kullanıldığını bahsetmiştik. Şimdi Türkiye... E, Borçlara baktığımızda yani bunu IMF'nin söylediği şey yani evet şaşırtıcı değil e, ama borç olmasa da zaten büyüyoruz ve yani Türkiye'deki politikacılar, ekonomi politikacıları da zaten e, borçlarımızı ödemek için büyümemiz gerekiyor demiyorlardır büyük ihtimalle. borçlarımız olduğunu <gülüyor> bu kadar şey yapmamak için ama e, yani bir borçların e, başka türlü ve yani o borçlar büyümediği için mi, büyümediğimiz için mi aslında var? Yoksa ben de yakın Erda Financial Times'da bir şey okudum çok ciddi inşaat projeleri ve enerji projeleri yani enerjide de aslında çok ciddi bir inşaat proje, şey yatırımı olduğu için bunların bu projelerin çoğunun şeyi ölçeği o kadar büyük ve o kadar saçma ki ve ciddi anlamda aslında borçlanma gerektiriyor. Ee, sevgili Ümit Akçay'ın geçenlerde yazdığı bir yazısında çok yakın bir zamanda değil ama... ...o da aslında inşaat sektörünün bu tür sıcak parayı yani Türkiye'ye sıcak para girişi olduğu zaman... ...bunun hızlıca kullanılabileceği yani en çok işine yarayan, e, talep yaratan sektörlerden bir tanesinin inşaat olduğunu söylüyordu. Şimdi şuna geleceğim. Büyüme, büyümemiz lazım. Hızlı bir şekilde nasıl büyürüz ve en göz dolduran şekilde nasıl büyürüz... Dün cevaplarından bir tanesi son 15 yıldır inşaattı. Ve inşaat aslında hem borçlanmayı e, gerekli kılan hem de bu anlamda finans kapital için, finans sermayesi için iyi bir cevap sunan bir sektördü. O yüzden pohpohlanarak büyüyen bir inşaat sektörü gördük. Ne oldu sonra? Büyüdük ama borçlar da büyüdü. Büyüdü evet. Ve şu anda da... E, Faizleri de büyüyor ve böyle bir büyüyen ve devletin üzerine gerekirse bu bunlar devam edecek, bu projeler devam edecek. Gerekirse bu borçları özel sektörden biz kendi üzerimize alırız dediği bir noktaya geldik. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk biz. Daha doğrusu bu konuyla alakalı bir şey konuşmuştuk ve şu soruyu sormuştum. Bir kalıntı bulundu İzmir'in Seferiye Çisar ilçesinde Teos Antik Kenti'nde sürdürülen çalışmalarda gün ışığına çıkarılan 2200 yıllık bir yazıt bu. Anadolu, Anadolu'daki en kapsamlı kira sözleşmesi olduğu ortaya çıktı bunun. Bir kefil ve kentin ileri gelenlerinden oluşan altı şahitle yapılan bir sözleşmede içerisinde binalar bulunan arazinin uygun kullanılmaması durumunda uygulanacak cezalar da alıyordu. Şimdi içinde bulunduğumuz bu e, inşaat temelli e, büyüme ya da büyüme olarak nitelendirebileceğimiz durum yeni bir şey mi? Yoksa tarihin başlangıcından beri <gülüyor> böyle bir durum vardı da. ...biz daha fazla mı görmeye başladık bu durumu diye bir soru geldi benim aklıma. Şu anda ne fark var? Bu yoğunluğun sebebi nedir ya da bir yoğunluk var mı? Ya tabii ki sadece Türkiye'de ve AKP döneminde olan bir şey denemez yani inşaat evet. temelli e, büyüme için. Ama yani bunu tabii sadece inşaat temelli büyüme olarak e, sıfatlandırırsak bunu diyemeyiz. Ee, yani aynı şey 80'lerin başında da söylemek mümkün ve 80'lerde İstanbul'un içinden geçtiği aslında çok ciddi. Bugün bize çok Allah'ım bildiğimiz her şey değişiyor. İşte kentsel dönüşüm diyoruz ama aslında ciddi kentsel dönüşüm e, periyotlarından geçmiş bir şehir İstanbul. Ve hep yine e, inşaat sektörünün büyütülmesi için, önündeki engellerin kaldırılması için devletlerinin son derece aktif olarak kullanıldığı dönemlere denk geliyor. Bir fark... Ee, ...finansallaşmanın bu kadar derinleşmemiş olması diğer zamanlarda... ...yani büyük inşaat projeleri için bir e, özel şirketlerin bu kadar e, hızlı ve fazla krediye... ...yani borçlanabilmelerinin bu kadar e, kolay olduğu dönemler değil. Küresel hmm. anlamda finansal piyasalarla Türkiye'nin... Yani ...bir küresel anlamda finansal piyasaların büyümüş olması ve derinleşmiş olması... ...iki Türkiye'nin buralara entegrasyonlaşmış artmış olması birinci bence ayırt edici şey. Ee, bu yüzden de şu oluyor. Bir, daha fazla proje yapılabiliyor. Daha fazla borçlanabildiği için bu şirketler daha fazla proje yapabiliyorlar. Sermaye kal çıkarabiliyorlar çünkü. İkincisi, bu finansal derinleşme içerlemenin ikinci bir şeyi ucuz konut kredisi. Yani talebi de destekleyen bir şey finansallaşma. Yani o yüzden kalitedif olarak bir ...finans ve inşaat sektörü arasındaki... ...ilişkiler niteliksel olarak... ...daha farklı bir dönemde. O yüzden... ...daha fazla bir patlama şişiyor Bir, yandan bir de yani. şey mesela... ...sanki o benim aklıma gelenlerden ilki de... ...şuydu. İnşaat dediğimiz zaman... ...sadece bir yapının ortaya çıkışını ...gelebiliyor ilk, bak, ilk bakışta aklımıza. Ama bir anda açılan maden ocakları... Aynen. ...farklı bölgelerde... Taş, ...taş ocakları, Aynen. farklı yerlerde... ...kesilen ormanlar ve bu ormanların... içerisinde bulunan ekosistemin... ...oradaki insanlar ve diğer canlılarla beraber... ...bundan etkilenmesi de aynı şekilde... ...bu sektörün içerisine giriyor diye geldi mesela. Evet, yani bir yandan... ...Türkiye'de yine son dönem bence ayırt edildiği şey... ...senin de söylediğin gibi enerjiyle beraber... ...enerji sektörüyle beraber... ...inşaatın çok da ciddi bir şekilde büyümesi. Hı. Yani inşaatın sadece konut olarak değil... ...altyapı ve enerji yani yol. Işte şey Karadeniz... ...Kuzey, Kuzey Andalı Otobüsü'den bahsediyoruz. Ondan sonra... şey bir ...şu an... ...tanap denen başka bir doğalgaz şeyinden bahsediyoruz... Ee, boru hattından bahsediyoruz... ...yani bu tür daha inşaat... ...inşaat dediğimiz zaman binaya indirgenemeyecek... ...ama inşaat şey... Yani ...beton gerektiren bir sürü yapıdan bahsediyoruz... ...ve yani Türkiye'nin bence şeyi bu... Ee, ...son dönemki şeyi... ...bir üçüncü şey de bunu bence şey yapan... ...Türkiye'yi son dönemde farkılaştıran... Ee, Bence zaten büyünebilecek başka sektör kalmadı. Kalmadı evet. evet. Yani <gülüyor> ben de onu düşünüyorum. Başka dönemlerde belki hala e, işte e, kalifiye işte emekle yani Hı -hı. beşeri sermayeni artırarak teknolojik artım yaparak falan hani bu üretken sektörler dediğimiz bildiğimiz fabrika yani tekstil üreten şunu bunu üreten... E, fabrika kurmaktan Türkiye. çünkü orada olmuyor. Yani kalif, yani çünkü eğitim sistemi öyle bir eğitim sistemi ki kalifiye eleman yetişmiyor. Teknolojik atılım yapamıyorsunuz. Bizim kobi dediğimiz şeyler hala düşük emek maliyetlerinden e, ancak e, şeylik e, reka, rekabet edebilirlik sağlayabilen şeyler. İşte Türkiye'nin ne bileyim hala kendi arabası yok ya da yani öyle bir teknolojik kapasite ve üretken sektörlerde birikmiş değil. Büyümeyi ancak işte devletin aslında devletin elinde, kontrolü devletin elinde olan ve çok düşük maliyetle sermaye halinde özel sektöre sunabileceği kaynakların olduğu yani kaynakları kullanacak iki sektör yani aslında hafriyatçı ama bir yanın hafriyatçı ötesinde temellükçü büyüme sağlayabilecek iki sektör inşaat ve inş e şey, enerji, enerji. devam üzerinde. Burada iki tane önemli şey var. Yani bir tanesi bu Cumhuriyet Gazetesi'nin de bir süreden beri takip ettiği bir şey. Bu Power Trans denen e bir şirketin e başında bütün kararları almaya yetkili olduğu bu e Irak'ın Kürdistan'ından gelecek petrol boru hattı taşıma meselelerini içeren ya da doğalgaz neyse işte onun başında bizzat Enerji Bakanı'nın bulunduğuna dair önemli iddialar var ve cevap vermedi buna <gülüyor> Bayraktar yani. Yani burada bir büyüme bu şimdi Irak'taki Musul meselesi yani siyasi konotasyonları açısından da son derece önemli bir bağlantı çünkü. Çok ciddi evet. Yani bir, bir tane de sektörü bunu... böyle bir şey yani. Buna benzer bir tane de işte TANAP dediğimiz aslında Azerbaycan'dan gelen doğal gazı Avrupa'ya iletecek olan ve aslında yani hala Türkiye'nin neresinden dam olarak geçtiğini bilmediğimiz. Sokar'ın. Aynen. Türkiye'nin en büyük yatı Sokar'ın en büyük yatırım. Sokar yatırımlarından biri ben de onu da söyleyecektim. Yani iki tane enerji alanında tamamen şeffaf olmayan birikırlarla ya yani Irak, Kürt, Irak kürtleriyle birisi de, bir Azerilerle. Azerilerle yapılmış iki şey var ve mesela Rusya e, yani Azerbaycan'ın bir şey hamlesi var yani doğal gaz üzerinden özellikle ekonomik olarak Rusya'dan e, özellikleleşmek ve kendi doğal gazını satarak dünya piyasalarına Rusya'nın küçük e, kardeşi olarak değil de kendisinin girmesi gibi. Sokar ve bunun aslında şeyleri, ilk adımları. Burada Türkiye tabi Rusya'ya karşı biraz riskli bir pozisyondaydı. Yani bu altyapıyı e, üstleniyor Türkiye'deki aslında inşaatını da Türkiye'de. E, tabi TÜPRAŞ'la beraber sanırım, yok TÜPRAŞ değil. Neyse yani Türkiye'de <gülüyor> bir devlet elindeki şeyle, e, şirketlerden birisiyle beraber yürütüyorlar. Ve Rusya ile ilişkiler gelinildiği zaman yani o, o projeye ne olacak, TANAP projesine ne olacak... O da bir şeydi ama hiç konuşulmuyor ve şu, projenin ciddiyeti şu aslında bu 100 metre genişliğinde bir alandan bahsediyoruz. Yani doğalgaz e, boru hattından bahsederken 100 metre genişliğinde ve bu ülkeyi doğusundan batısına kadar kat edecek bir doğalgaz boru hattı. Bu şu demek o 100 metrelik alan içinde üzerindeki topraklara çiftçinin ne ekip ne ekemeyeceğini sokarın söylemesi demek bunun Azerbaycan, e, bunun Gürcistan'daki yürütmesini e, BP yaptı mesela. Şey yapamıyorsun. British <gülüyor> yani, evet, Aynen, evet. British Petroleum ve senede bir ürün vermeyen, yani senede bir kendini yenileyen e, ürünler dışında, yani mesela ceviz ağacı dikemiyorsun demek bu. Evet. Çünkü şey riskini almak istemiyor. Buradan bir e, şey olduğu zaman, sızıntı olduğu zaman, o ceviz ağaçlarının, o e, mahsulün zehirlenip bunu karşılaması gerek yani karşılamak gerekmesi riskini üstlenmek istemiyor. Evet, bugün de işte şu anda yeryüzünün en önemli kritik kırılma noktalarından biri de Kuzey Dakota'dan e, geçecek evet. olan petrol boru hattına ayrıca. yerli şeylerin tamamen karşı çıkması ve e, egemen anlaşmaları da söyleyerek yani kendi suyumuzu ve toprağımızı 1851'de yaptık yaptığımız anlaşma var. Biz beyazlarla bunu yaptık ve bırakmayacağız dedikleri. Çünkü bu bizim hayatı suyumuz dedikleri işte ceviz ağacından geçti mi? İçme suyunu evet. bile elde evet. edemeyecekleri bir durum söz konusu ve ciddi bir muhalefet yapıyor. Ve Amerikan yani 3,8 milyar dolarlık bir bankaların desteği olan bir projeyi durdurmayı şimdilik başarmış Başar. durumdalar. Evet. Çok ilginç yani. İyi bir haber verebilir miyim? Biz bugün alternatif konuşacağız diye gelmişiz. E, bu da iyi bir haberdi zaten. <gülüyor> Dakota. Ee, Rosel Koznador nedir biliyor musunuz? Koznador. Rusça bir isim. Evet, olmalı. ben de bilmiyorum ama ben içerisinde yazmıyor ama galiba e, gıda politikası ile alakalı çalışan bir kurum ve bu kurumun başkanı Sergey Dantberg'in yaptığı bir açıklama var. Kendisi demiş ki Türk ürünlerin Rusya pazarına dönmesi konusunda bir problem yok. Bu sözler Rusya'nın yakın gelecekte yasağı kaldıracağını, yani Türkiye'den e, Rusya'ya giden ürünlerin e, sebze ve meyvenin yasağının kaldırılacağını, bunun da 9 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan iki ülke ekonomi bakanlarının zirvesinden hemen oh. sonra gerçekleşme <gülüyor> ihtimali yüksek olduğu yorumlarını güçlendirilmiş. Bir de şöyle bir gelişme var. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Şehir'in yaptığı ilginç bir açıklama vardı. Biz açık gazete içerisinde yer veremedik. Tam olarak ne olduğunu da anlamadım. Sizinle paylaşın bu haberi. Tarım alanlarıyla ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidileceğini belirtmiş. Kamu odasına burasını ekemiyorsanız sizin adınıza ekerek kira bedelini bankada hesabınıza yatıracağız demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama resepsiyonda soruları yanıtlamış. Cumhuriyet gazetesinden Ayşe Sayın'ın haberine göre tarım alanlarının daha verimli kullanılmasını sağlayan altılı arazilerin tarıma kazandırılması ve alternatif ürün yetiştiricilerine özendireceklerini belirtmiş Bakan Çelik. Bunun, e, bun, bu, ...bunu sağlamak için de bazı radikal önlemlerin yaşamı geçireceği mesajını da vermiş. Okay. Radikal önlemlerdeki özet şu. Diyelim ki tapulu bir araziniz var, tapulu bir yeriniz var ve belli bir ölçeğin üzerinde ama ekemiyorsunuz. Niye? İtilaf ve miras tartışmalarından ha. dolayı bunu yapamıyorsunuz. Veya başka nedenlerden dolayı arazi altılı hale gelmiş. Bu öncelikle 79 milyonun malıdır ama bu arazinin tapusu sizde. Eğer buradan üretim elde edilemeyecekse o zaman 79 milyonun hakkıyla, hukukuyla oynamış oluyorsunuz demiş. Biz kamu adına burasını ekemiyorsanız sizin adınıza ekerek kira bedelini bankaya yatıracağız. Biz devlet olarak, devlet olarak biz bu arazileri ekebilecek olanlara kiraya vereceğiz. Yani araziyi ekmiyorum diye bir şey olmayacak. Mülkiyet hakkına dokunmuyoruz ama <gülüyor> asil görevi o üretimdir. Asıl görev üretimdir. Önümüzdeki günlerde belki Sayın Başbakanımızın açıklaması olacak. Hangi ürünlerin nerede ekileceğini belirledik. Biz bunlara destek vereceğiz. Onun dışındaki ürünlere destek vermeyeceğiz. Belki alımda yapmayacağız demiş. Ben buna ufak bir e, şey, tanım getirmek istiyorum. Buyur. Bunların adı var bu sistemi. Nedir efendim? Rusça ama sen <gülüyor> meraklısın. Kol Kolhoz ve Sovhoz deniyor bunlara. Aha, evet. Stalin döneminin en evet. tanınmış uygulamasıdır. Yalnız Ukrayna'da milyonlarca kişinin açlıktan öyle ölmesine mi? yani büyük bir soykırım soykırım <gülüyor> diyorlar Soğuk. onlar. Evet. Yani şu o Vurg'u bir çok ilginç. Çok ilginç bir şey, çok evet. bir şey var. E, vurg'u e, bir kere toprağın aslında müşterek bir zenginlik olduğunu kabul etmiş. Yani 79 milyonundur diyor. Yani özel evet. mülkiyet yani tabii bunu çok daha farklı bir bağlımı meşru kılmak için yapıyor ama... Şimdi burada bence şöyle bir şey var. Aslında yani çok korkunç bir şey söylüyor. Bu devlet eliyle aslında yani ne olabilir? Miras vesaire olabilir. O topraklar miras vesaire yüzünden ekilip dikilemiyor olabilir ama bir yandan da... Ee, yani toprak toplulaştırma yoluyla küçük çiftçinin elinden de bu tür toprakları alıp e, büyük e, çiftçiye açmak olarak da kullanılabilir. İşte evet. Çok evet. muğlak. Kulak denen Aynen. köylüleri yok edip e, Stalin'in Sovyet döneminin... Sovyet biraz da ben ders iyi bir izleyicisi var karşılığında. Zaten Stalin. Çelik demiş ki teknik heyetlerimiz bu hafta Rusya'ya gidiyor onlar geldiler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Boğaz'ın ilişkilerimizin iyi olmadığı... <gülüyor> Yaşasın kolanasına <gülüyor> gelmesin demiş. Şöyle bir durumdan da bahsedelim. Su, su kısıtı olan bir yere mısır ekilemez. 45 yerde su kısıtı var örneğin. Buraya mısır değil alternatif ürünler ekilecek. Diyelim ki adam mısırla mısır ekmeye çalışıyor. Diyeceğiz ki hop o zaman biz senin mısırını almıyoruz. Bir, bir ikincisi mı yani bu çok mantıksız. <gülüyor> çok mantıksız bir şey değil. Yani bu ama yani Türkiye'de belki 20 senedir 30 senedir yapılması gereken bir şeydi. Yani toprak tipine hmm. ve iklime ve kaynaklara uygun ürün. Ee, şimdi biraz belki akılları başlarına geldi ama yani altından ne çıkar ondan da çok emin değilim. Bir ikincisi şu eğer bu şekilde toplu büyük alanlarda tek tip tarım yap yapılacaksa hani orada mısır yapmadın sen ama yani ne yaparsan yap bu yine ekolojik olarak yıkıcıdır e, ve yani her tür çalışma bilimsel çalışma şeyi gösterdi bugüne kadar yani doğal kaynaklarla ya da doğayla uyumlu üretim ve sürdürülebilir tarım konusunda küçük çiftçi küçük ölçek çok daha her zaman daha iyi işleyen bir şey. O yüzden biraz korkuyorum bir üçüncüsü şu alternatif ürün e, çok böyle kulağa şahane gelen bir şey yani böyle evet. e, ne bileyim ne olduğunu bilmiyoruz hiçbirimiz alternatif şey. falan. Şimdi biraz genellikle de... bizim kırda yaptığımız çalışmaların bu alternatif ürünü destekleyeceğiz meselesi 2003'ten beri var. Hı hı. Ve şimdi destekliyorlar gerçekten bu destek ne demek oluyor şunu da söyleyeyim Toplu to toprak gösteriyorsun sen. Toprağının tapusunu, zartını, zurtunu ondan sonra sana belli belki bir senelik belki iki senelik destek veriyorlar. Bir Türkiye'de top, tapusu olan toprakta e, dikim yapan küçük çiftçi o kadar az ki bir, birincisi bu. İkincisi sen bu insanlara iki kere tohum, iki sene tohum desteği şunu bunu verdikten sonra en önemli sıkıntı şu altın çileyi ben kime satacağım diyor. Çünkü mısır için devlete satıyor ya da aracısı var. Tamam mı? Hı hı. Yani bir takım pazarlama ağları oluşmuş zaten. Bunlar çok sömürücü olabilir. Yani evet. aracı çok kazıklıyor olabilir. Ama altın çileği ...Türkiye'de kime satacak bilmiyor falan... ...yani satamadıktan sonra onu iki sene şey yapar... ...sonra mısır eker. Evet. Olaya gayet olumlu bir şekilde yaklaşan dinleyicilerimiz de var... ...aynen benim gibi. Şenov Karakaç da demiş ki en azından ekim yapacaklar... toki evleri de yapabilirlerdi zorlu bölgelere... ...o alanlara diye de Et, notunu düşüyoruz. Ondan <gülüyor> <üstüm>. <gülüyor> tabii yani. Ama <gülüyor> ben... şeyden de bahsetmemiz... ...son olarak süreyi de birazcık açtık ama... Ba ...gerekir... ...yani bu... ...düzeltilmiş tarım... ...uygulamaları filan şeklinde... ...bu 30-35 yıl... ...en fazla 35 yılın kaldığını... ...net olarak ortaya koyuyorlar... ...küresel iklim değişikliği açısından... ...artık evet, dünyanın tahammülü yok... ...bu işte... ...improve agriculture dedikleri hikaye... ...yani tarımı düzelterek... ...bu salımları azaltmak... ...serakalı salımlarına filan... ...yalnız bunun hesabı da işte... James Hansen'ın son ortaya koyduğu gibi sadece karbon toplama ve stoklama şey havadan şey yapma gibi bir teknikte 104 ile 570 trilyon dolar arasında bir maliyet çıkarılıyor. Zaten olmayan bir teknikten bahsediyoruz. Şimdi bunlar varken bir de yeni enerji yatırımlarından bahsedilmesi düpedüz intihar olarak nitelendirilebilir Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın filan evet. içinde bulunduğu evet. yani. Evet. Doğru aslında bir da. Bakalım o, o iş nasıl şey olacak tam bizde emin... Yani, yani o kadar şey ki kapalı ki her türlü bilgi almaya tam bizde bilemiyoruz o nereye satılacak ve iklim değişikliği aslında bu kadar ciddi ve de bence çok daha ciddi şekilde e, ulus devletlerin siyasalarına girmeye başladıktan sonra o doğal gazı kimme nasıl ya satacak hiç bir yeni olayacak? yatırım ya sıfır yani cevabı basit bir matematik sorusu soruyordu bir makyabın bundan mevcut rezervlerle ilgili olarak kaç tane yeni petrol kuyusu açabilirsin yeni kaç tane yeni petrol boru attı inşa edebilirsin ve kaç tane yeni maden işletmeye açabilirsin, kömür madeni gibi? Bunun cevabı sıfır. Sıfır. Bir tane bile yeni açamazken Türkiye akıl almaz bir şeyin içinde bu intihardan başka bir şeyle izah edilmesi güç. Vaktimizin Aynen. sonuna geldik ama ufak bir ekleme yapacağım. Dinleyicimiz Şenol Bey'in yaptığı şey, olumlu bakış açısını belki olumsuza çevirebilmek için ufak bir örnek var karşımda. <gülüyor> Isparta'da yakı öğren ve deri gümü hattında yapılan imar değişikliği tarım arazilerinin yok olacağı endişesini yaratmış. Bu sadece bir örnek. Isparta merkez yaka öğren, deri gümü hattındaki 2 milyon metrekarelik arazide Isparta Belediye Meclisi'nin kararıyla bir anda imar değişikliği yapılmış. Yapı kullanım izni iki kattan yedi kata çıkarılmış. Bildiğiniz TOKİ. Bölgede müteahhit ve kooperatif sektörü şimdiden kat karşılığında anlaşmaları yapmaya başlamış. Alınan bu karar hem sevinç yaratmış hem de endişe yaratmış. Özellikle... Örtü altı tarımsal faaliyette önemli başarılara imza atan Deregümü köyünde verimli tarım arazilerinin kaybedilmesi endişesi yaşanıyormuş. Ve Deregümü köyü muhtarı ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Katırcı ilk etapta imara açılan alanla ilgili herhangi bir endişe taşımadıklarını söylemiş. Ama içerilere doğru girilirse karşı çıkarız, Tarım topraklarının imara açılmasına karşıyız mesajı vermiş. Daha önce çeşitli açılmış davalar varmış. Böyle durumlar da çıkıyor. Evet. Ufak olarak görülse de Isparta Yaka Ören Deregümü hattında yapılan 2 milyon metrekarelik arazideki bu değişiklik Türkiye'de biraz araştırdığınız zaman bunun gibi birçok haber görebilmeniz mümkün. evet yani şey değil yapıyorlar yani bir yandan da aslında. <gülüyor> evet. Neyse biz e, işte gıda konusunda da enerji konusunda da alternatif e, küçük ve alternatif şeyler nasıl olabilir Konuşmaya devam edeceğiz. Çok önemli devam ediyoruz. Çok teşekkür Çok giriş. teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Polut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun